Koca Egrek Destanı. Oğuz zamanında Uşun Koca derler bir yiğit vardı. Bu Uşun Kocanın iki oğlu vardı. Birinin adı Egrek, birinin adı Sekrekti. Büyük Oğlu Egrek kahraman, yiğit bir delikanlıydı. Bayındır Hanın divanına istediği zaman varır. Beylerbeyi Salur Kazanın divanına bile izinsiz girerdi. Yine bir gün beylerin önünden geçip kasanın önüne oturunca Oğuz'da ters uzamış diye tanınan bir yiğit müdahale ederek... Bre koca Kocaoğlu! Bu oturan beylerin hepsi oturduğu yerleri kılıcının emeğiyle almıştır. Sen baş mı kestin, kan mı döktün, aç mı doyurdun, çıplak mı giydirdin ki gelip geçip oturursun? Diye söylenince Ekrek... Baş kesip kan dökmek hüner midir bre, ters uzamış? Diye sordu. Ters uzamış da... Elbette hünerdir. dedi. Ters uzamışın bu sözleri egreke çok işledi. Kalkıp Bey'den akın diledi. Üçü ziyit toplayıp beş gün beş gece yiyip içmeden sonra akın düzenledi. Şürüğün sınırından Gökçe kadar il çarptı. Bu arada yolu Alınca Kalesi'ne uğradı. Alınca Kalesi'nde Karatekür vardı. Kaleye giden yolun üzerindeki korulu karaziye uçardan kas tavuk, yürürden geyik tavşan doldurup Oğuzlara tuzak hazırlamıştı. Egrek ve yiğitleri Kornun kapısını kırıp kas, tavuk, geyik kesip yediler. Atlarının giyimlerini çıkardılar, sonra da yatıp uyudular. Kara Tekür bir de gözcü koymuştu. Gözcü kaleye gidip olanları anlattı. Bunun üzerine Kara Tekür 600 askerini koruya yolladı. Egrek ve yiğitlerine saldırdılar. Kimine kıydılar, kimine kaçırdılar. Egreki de yakalayıp Alınca Kalesi'ne zindana attılar. Kara kara dağlardan haber açtı. Kanla akan sulardan haber geçti. Egrek'in zindanda olduğu Oğuz illerine ulaştı. Uşun kocayla akça yüzlü anası Oğul Oğul diye ağladılar. Gelin kızı ak gelinliği çıkardı, kara bağladı. Eğe kemikli uzar, kaburgalı büyür. Uşun kocanın küçük oğlu segrekte büyüdü. Yiğit, alp bir kahraman oldu. Bir gün arkadaşlarıyla toplaşıp yediler içtiler. Segrek sarhoş oldu... Bir ara dışarı su dökmeye çıkınca iki çocuğu birbiriyle çekişirken gördü. İkisine de birer tokat vurdu ve niye çekişirsiniz diye bağırdı. Eski tutun yemişi, öksüz oğlanın sözü acı olur derler. Öksüzlerden biri... Bizim öksüzlüğümüz yetmez mi desem de sen vurursun. Hüner'in gücün varsa abin Egrek alınca kalesinde esirdir. Onu gidip kurtarsana. Dedi bunu duyan Sebrek... Demek ki...